Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Noray Aydınoğlu Hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr -açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sara Zarko Bahara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün e, stüdyomuzda iki konuğumuz var. Profesör Doktor Eser Çaktı, Kandil Rasatanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı ve Doktor Öğretim Üyesi Karin Şeşetyan. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba. Hoş, bulduk. hoş hocam, geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet, sağ olun. <gülüyor> Merhaba. Evet, e, bugün e, aslında e, bayağı uzun zamana ihtiyacımız olan konularımız var programımızda hocam. Evet. Sizden rica edebilir miyiz? E, Neleri sağ olalım, konuşacağız? Sağ olun. Evet, e, Kandilya Zatanesi'nin deprem mühendisliği ana bilim dalı, benim de ana bilim dalım. Evet. Ee, emekliyim şimdi arkadaşlar yoğun bir biçimde faaliyetlerine de devam ediyorlar ee, ne zamandır e, kendilerini davet etmeyi planlıyorduk ancak nasip oldu ee, özellikle e, gündemimizde İstanbul gündeminde e, önemli bir biçimde yer tutan işte İstanbul'daki e, deprem kayıp e, tahminleriyle ilgili çalışmaları e, konusunda bilgi almayı e, planladık e, bu konu e, aslında e, arkadaşlar da açıklayacaklardır daha da evveliyatı olan bir konu e, arkadaşlarımız ya Davuş, ana bilim dalı e, 2017'den başlayarak e, bu konudaki çalışmaları güncelledi e, bunların bir kısmı zaten İstanbul deprem çalıştayında kısaca özetlendi Eser Hanım tarafından ama bu programda belki biraz daha etraflıca olarak konuyu ele al alacağımızı düşündük yani İstanbul'da ee, düşünülen e, öngörülen e, şiddetli deprem etkisi altında e, ne mertebede kayıplarımız olacak hangi alanlarda e, çok detaylı bir çalışma var belediyeye sunulan bir rapor var e, arkadaşlarımızdan o konuda bilgi e, rica edeceğiz e, ikinci bir konu ise e, bu yeni bir e, gelişme bu e, Global Challenges Araştırma Fonu diye bir e, İngiltere e, e, bazlı bir araştırma kurumunun e, desteği altında e, <gülüyor> yarının İstanbul'u projesi özellikle e, konusunda e, yani depremle ilgili tabii ve deprem abeti ile ilgili açıkçası bu konuda Kandilli e, Türkiye Ayağını temsil edecek bu çalışmanın o konuda da arkadaşlarımızdan Eser Hanım'dan özellikle bilgi almayı planladık. Bunun dışında tabi ana bilim dalının biliyoruz çok çeşitli alanlarda faaliyetleri var. Örneğin yıllardır belki de Eser Hanım'ın ta doktorasından beri süre gelen bir şey var. Yüksek lisansta. Yüksek evet. lisansta. Evet. Çünkü o kadar uzun. Es Eser Hanım benim ilk öğrencilerimdendir. Ee, yüksek lisansta. Ben 92 sonunda girdim Kandilli'ye. Ee, Karin Hanım da benim e, öğrencilerim. İlk, öğren e, i̇lk, ilk sınıfınızdaki öğrencilerdenim in aslında. Evet. İnşaat bölümünden. <gülüyor> evet, i̇nşaat evet. bölümünde de ders veriyordum. Oradan öğrencim. Ee, İkisini de yıllar sonra... Ee, ...burada bu pozisyonlarda görmek... ...ve burada ağırlamaktan... ...tabii benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Evet, bizim Dolayısıyla... bir mutluluğumuz evet. daha var... ...hocam evet. biliyorsunuz, çünkü... ...programlarımızı... ...kadın uzmanları almadığımız için... Çok haklı eleştiriler alıyoruz. <gülüyor> ee, bugün yani özellikle sizin e, sizlerin katılmış olması bizim açımızdan bu nedenle de mutluluk konusu. Evet, ayıbımızı bir miktar kapatıyoruz. Yani. Evet. Evet. <gülüyor> Peki. Evet. Şeyi söylüyordum. Yani Esrar Hanım'ın e, öğrenciliğinden bu yana ilgilendiği Ayasofya konusundaki çalışmalar. O konuda tabi. E, e, ben ilk çalışmaları biliyorum ama son çalışmaların bütün detayını bilmiyorum. Belki e, vaktimiz ölç Belki de onun ölçüsünde. için ayrı bir program da yapabiliriz tabii, tabii. ama yani kısaca bugün, Belki bugün kısaca bir özet e, rica edebiliriz Eser Hanım'dan. O konuda bizi aydınlatabilir. Evet isterseniz e, bu e, hasar tahminlerinin güncellenmesi e, konusundan başlayalım. E, Eser Hanım e, bu projeyi bize e, genel olarak bir tanıtır mısınız? E, nedir e, konumuz? Ee, ...neler yapıldı... ...evet... ...aslında tabii... ...yeni bir çalışma değil... Evet. ...çalışma değil... ...derken ta işte 1999 depreminden sonra başlayan... ...2000'li yılların başından başlayan... ...İstanbul'daki bina hasarlarının... ...depreme bağlı bina hasarlarının... ...ve diğer bazı kayıpların... ...tahminiyle ilgili bir takım çalışmalar var... ...bunların... Ee, çoğu da bizim ana bilim dalımızda başlatılmış ve devamı gelen çalışmalar. Ee, i̇lk çalışma 2002 senesinde yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CAYKA'nın beraber yaptığı İstanbul'a etkilemesi muhtemel bir depremde bina ve altyapı hasarlarının tahminiyle ilgili bir proje var. Mahalle bazında yapılmış. Mahalle bazında e, hasar ve kayıp tahminleri yapılıyor daha sonra anabilim dalımızda Münih'in desteğiyle yürüttüğümüz özellikle sanayiye odaklanan ve bir İstanbul depreminde sanayide meydana gelebilecek hasarları ...tahmin eden, tahmin ettiğimiz... ...bu konuda yaptığımız ayrıntılı bir çalışma var... ...çok enteresan bir çalışma olmuştu bu... ...çünkü konfor alanımızın dışında bir çalışmaydı... Evet. ...kendi da çok öğretici oldu... ...2003 senesinde... E, ...Boğaziçi Üniversitesi'nin ve... E, ...Kızılaç, Amerikan Kızılaç'ın desteğiyle yapılmış... ...gene binaların, bina hasarlarının... ...depreme bağlı kayıpların... ...tahmin edildiği bir çalışma var... ...sonrasında bir 6-7 yıllık... ...bir duraksama var... ...2009 senesinde... İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminleri çalışması var en son 2009'da. Aradan geçen zamanda tabi İstanbul'da bir sürü şey oldu. Evet. Nüfus anlamında artışlar oldu. bina Binasto'nda büyük değişimler oldu. Kentin sınırlarında genişlemeler oldu vesaire. Dolayısıyla bu tip çalışmalar zaten belli periyotlarda tekrarlanması gerekiyor. İstanbul'da çok dinamik bir yer. En son işte 2017'nin e, Ağustos sonuydu galiba değil mi Karim? Yaklaşık Ağustos'ta falan başlayan ve 2019 senesinde bu senede işte yaz başında bitirdiğimiz e, İstanbul deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi var. Aşağı yukarı e, daha önceki çalışmaların paralelinde fakat onların üzerine eklediğimiz bir takım bilgiler var burada ya da işte yaklaşımlar var. Örneğin bütün bu 2019'da dahil olmak üzere o zamana kadar yapan, yapılan bütün çalışmalar bir senaryo depremi altında. Deprem hasar evet, ve kayıp hep tahminleri diye hep geçerdi. bir senaryo vardı. Evet. Aslında tabii bu ortalama bir senaryo. Evet. Ve yani Hepimiz biliyoruz ki bu, bu bir sayı. Yani her türlü ne hangi hasar öngörüyorsanız bir takım sayılar ortaya koyuyorsunuz fakat bunların hepsinde çok büyük değişkenlik ve belirsizlikler söz konusu. Evet. Biz bu çalışmada evet o senaryoyla yani karşılaştırma olması açısından e, tabii ki o senaryoyu yeniledik ve onla ilgili tahminleri ortaya koyduk ama onun dışında bir takım deprem farklı senaryolarının farklı yırtılma senaryolarının evet. e, na bağlı ortaya meydana gelecek kayıpları da yani Marmara denizini eden fayının çeşitli segmentlerinde e, deprem oluşma olasılıklarını ayrı ayrı dikkate aldınız. Değil mi? Anladım farklı kadarıyla. senaryolar aslında. Farklı senaryolar. farklı senaryolar. Aslında farklı senaryolardan meydana gelebilecek farklı yer hareketi dağılımları evet. altında hem bina hasarlarını hesapladık hem de olasılıksal yaklaşım dediğimiz farklı geri dönüş sürelerine tekabül eden yer hareketleri içinde ayrıca tahminlerde bulunduk. Tabi aslında deprem bu tür deprem çalış, kayıp çalışmalar için senaryo yaklaşımı yani tek bir deprem altındaki e, tahminleri e, Yapmak çok daha doğru çünkü e, aynı anda meydana gelmesi olası bir, evet, e, bir evet, diğer hareketidir evet, bu. Evet. Dolayısıyla aynı anda nerelerde kayıplar olacak, nerelere e, yardım göndermek lazım vesaire. Bu tür hesapları yapabilmek için senaryo depremi dediğiniz yaklaşım çok daha uygun. Olasılıksal yaklaşımda çünkü farklı dep depremlerin katkıları dikkate evet, alındığı evet. için bir andaki şehir planlaması için çok uygun yaklaşım değil. Fakat o da... ...farklı sürelerde karşımıza çıkabilecek deprem kayıplarını görebilmek açısından da olasılıksal yaklaşımları kullanmak da uygun olabiliyor. Dolayısıyla biz her türlü yer hareketi altında bu çalışmada tahminleri yaptık ve sunduk. Evet. Ben burada hemen bir soru sormak istiyorum. Ee, sonuç olarak bir depremin nerede olacağına ilişkin de bir tahminden... ...bir veriden hareket ediyorsunuz... ...herhalde evet, değil mi? Evet, tabii ki. Tabii ki. Yani, faylar aslında zaten... ...Marmara Denizi içerisinde evet. oldukça iyi biliniyor. E, fakat tabii bu... ...fayların bir kerede mi yırtılacağı... ...farklı defalarda mı, küçük depremler mi... ...büyük deprem, bir tek bir... ...büyük deprem mi halinde yıkılacağı... ...yırtılacağı çok bilinmeyen bir şey. Evet. Dolayısıyla hani kötü durum... ...dediğimiz bir senaryo altında... ...ve bu senaryonun meydana getirebileceği... ...farklı yer hareketi dağılımları... ...altında hesaplamalar yapılıyor. Bir de bu depremlerin ne kadar yılda tekrar edebileceğini de göz önüne aldığımız çalışmalarda olasılıksal çalışma dediğimiz evet. e, tahminlere götürüyor bizi. Bu anlamda iyi ve kötü e, tahminde yani bu daha raporda... az, daha, e, daha az iyi ve daha kötü diye. <gülüyor> evet. Yani. evet evet evet evet buyurun evet devam edelim. Evet. Ee, yani yer hareketi boyutuyla daha önceki çalışmalara göre ortaya koyduğumuz farklılık buydu. Evet. Ee, onun dışında envanterler güncellendi. Evet. O çok önemli bir konu. Evet. Evet. Yani envanter derken bina envanteri, nüfus envanteri. Nüfus da çünkü bizim için önemli bir evet. şey. Hani kayıp kayba bağlı bir değerlendirme unsuru. Bina Anladım. sayısı. Bina sayısı, nüfus, nüfus dağılımı, gece nüfus dağılımı, gündüz, gündüz. nüfus dağılımı. Onun dışında da e, altyapı uğrayabileceği hasarların evet. tahmini. Yani köprüler, yollar. Ee, evet. Su sistemi. Su sistemi. Örneğin, e, elektrik, elektrik, elektrik doğal sistemi. Doğalgaz doğal altyapısı. Bunlar ne şekilde, nerede, nasıl hasar görebilirler. Fakat bunları yaptık tabii ki. Fakat esas zamanı e, ve emeği e, diyebilirim ki bina ve nüfus envanterinin oluşturulmasında harcadık. Yani proje bir buçuk seneden fazla sürdü toplamda çalışma. Bunun neredeyse biz bir senesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarımızla beraber envanteri derlemeye, homojenize etmeye, uyarlamaya ve kontrole harcadık diyebilirim. Evet. Yani Esas zamanımız orada geçti. Yani sadece biriyi rakamı almak yetmiyor. Evet. Onun dışında herhalde bir de kategorilere ayırıyorsunuz herhalde değil mi? Evet, evet tabi. Yani bizim kendi analizlerimiz için e, bina envanterini, bina verisini kendimize göre bazı dediğiniz gibi bazı kategorileri ayırmamız gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Kaç sayısı olabilir? Bina yapım yılı olabilir ve yapısal sistem olabilir. Evet, betonarme, yığma vesaire. Vesaire. Evet. Ee, yapı, yapım yılı derken, örneğin işte 2000 senesinden önce yapılmışlar, sonra yapılmışlar vesaire gibi belli kategorilerimiz var. Onlar da genel olarak Türkiye'de e, deprem yönetmeliğinin değişim yıllarıyla denklenen evet. ve dolayısıyla buna bağlı olarak da işte inşaat kalitesinde, tasarımında ve uygulamada belli değişikliklerin iyileştirmelerin, evet. Evet. yani umut ederiz ki iyileşmelerin olduğunu beklediğimiz seneler bunlar. Bir de kat sayısı bunlara evet. bağlı e, sınıflandırma yapıyoruz. Tabii bütün bu yani bizim kendi sınıflandırmamıza e, altlık teşkil edebilecek veri bir kereden olmuyor bu envanterlerde. Tabii. Örneğin, örneğin yapım yılı, örneğin kat sayısı. O yüzden biz birçok farklı kaynaktan biz derken sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve biz diyelim birçok büyük kaynak farklı kaynaktan veri geliyor bunlar birleştiriliyor. Ve ondan sonra demin bahsettiğimiz şekilde kategorize ediliyor, ayrıştırılıyor. Evet, bu zor bir çalışma. Çok zaman harcamışsınız. Tabii bunun sağlığı çok önemli. Yani e, ve herhalde bu çalışmaların ileriye yönelik olarak da sürekli update edilmesi lazım. Değil mi? Yani Sürekli. Bunlar... Çok ...ve önemli. iyileştirilmesi lazım. Evet. Yani, ve tabii İstanbul çok dinamik... ...dolayısıyla evet. her zaman değişiyor. Evet, dolayısıyla evet. bunların da... Bir, sonra, yani ...bir sonraki raporda diyelim ki... Peki bu, bu işi sistematik yapılması. olarak... ...yapan bir belediyenin bir kurumu... ...veya bir birimi var mı yoksa... ...hani diyelim ki... ...sizi beş sene sonra tekrar... ...güncelleme için... ...görevlendirseler yeniden mi başlayacaksınız? Ya benzer çalışmaları yine siz mi... ...yapacaksınız? Ee, onu çok bilmiyorum ama şunu söylemek isterim tabii. Ee, bu bilgilerin birçoğu ilçe belediyelerinden derleniyor. Evet. Yani, yani İstanbul'da, bütün kentlerde, Türkiye'de farklı kurumlar farklı bilgileri bilgilere ihtiyaç duyuyorlar. Ve o şekilde kendi envanter ve bilgi sistemleri var. Ee, fakat deprem de İstanbul için çok önemli olduğu için en azından bu bilgilerin belki ilçe, beledi yani belediyenin... Büyükşehir Belediyesi ve ilçi belediyelerinin kendi bir e, çalışma grubu oluşturup en azından bu bilgilerin de derlenmesini sağlayacak bir altyapı oluşturması hem evet. yani bu gelecek sizin dediğiniz anlamda evet. zamanla yayılı bir sağlık, daha iyi bir bilginin derlenmesine katkı sağlayacak. Çünkü tabii, nasıl olsa bu çalışmalar e, ileride tekrarlanacak, evet. e, update edilecek, daha gelişmiş yöntemler kullanılabilir. Şimdi, Uzun vadede ya, tabii, yakın yapılması yakın lazım, vadede. lazım zaten. Evet, dolayısıyla datanın sağlığı çok önemli tabii Hı. burada. Yani bunların çok gerçeğe önemli. yakın Hı. sonuçlar elde edebilmesi bakıyorum. Biz burada e, Haluk Hoca ile Haluk Gerçekle bir program yaptık. Haluk Hoca sürekli rakamlardan bahsediyor ve ben şaşırdım. Yani o kadar detaylı bilgi var ki trafik durumu hakkında... İşte efendim e, günün hangi saatinde ne kadar insan taşınıyor ne oluyor ne bitiyor ve en sonunda da sordum dedim ki yani bu, bunları toplayan bir şey var mı aslında dedi birçok kurumda belediyeye bağlı kurumda bu bilgiler toplanıyor fakat bunların bir araya getirilmesinde ciddi bir sorun var ve şimdi bunu halletmeye çalışıyorlar dedi evet, evet. şimdi tabi 39 tane ilçe olunca e, Nuray Hocam İş hakikaten çok zorlaşıyor yani e, hangi ilçede ne kadar yeni bina yapıldı e, şunu çok e, merak ediyorum 2000 yılından 99 yılından bugüne kadar e, bina envanterindeki artış e, yaklaşık ne kadar y yüzde e, bir yüzde söz konusu mu? Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. 2000 yılı sonrasında yapılmış olan yapılar e, şu andaki bina envanterinin yüzde 32'sini oluşturuyor. Yani üçte biri. Bir. Bir yani. Ama tabii Çok bu bir. şey yani bir kısım yapılar yıkılarak yenileri yapılmış. Elbette. Fakat şu anda yani 20, 2000 yılı sonrasındakiler yüzde 30 ikisi Çok evet. ciddi bir evet. oran değil mi demir hocam? Demir. Yani evet. 20 yılda nasıl evet. genişlemişiz? Şey, aslında üçte bir oranında yenilenmiş demek evet. aslında. Bu. Ve nüfusta da öyle El bir Nüfusta gelişme. da bir artış var herhalde. Ya. Ona yakın bir artış mı bilmiyorum ne Evet. Nüfus artışı da tabii. İstanbul e, bakalım Şu nereye kadar 15 büyüyecek? On milyon <gülüyor> üzerinden biz e, evet. resmi nüf, nüfus e, hesaplamaları evet. o şekildeydi. 15 milyon üzerinden e, ...tahminlerimizi yaptık... ...ama tabii bu her gün artıyor netrede. Evet. 2009 çalışmasında... E, ...beton yapılar... E, ...bina stoğunun içinde... ...yüzde yetmiş beşlik bir yer... ...kaplıyordu, şimdi onlar mesela... ...yüzde seksen iki buçağa kadar çıkmış, evet, çıkmış vaziyette. Var, evet. Ama buna karşılık... ...yama binaların oranı düşüyor. düşüyor. Evet, bu da normal bir şey, yani ayırt çok ayırt böyle... Ayırt ...enteresan bir değişiklik evet. var. Yüksek katlı evet. binaların sayısı da artıyor tabii... O da artıyor dönemde. ama buna rağmen mesela İstanbul'da şu anda kat sayısına göre dağılıma bakarsak bizim az katlı dediğimiz yani kat sayısının bir ila dört olduğu binalar hala in hasta onun yüzde altı altısını oluşturuyor. Evet. Çok enteresan. Evet. evet. Yani hani çok çok yükselmişiz gibi geliyor aslında öyle değil ama sayı olarak öyle yani yüzde ikisi mesela çok katlı. Doğru. Evet, yani İstanbul'da eskiye oranla yüksek bina sayısı çok arttı. Ama tabii bütüne bakarsanız e, aslında hala çok küçük bir oran. Ama İstanbul'un da silüetini değiştirdi. Tabii ha, o çünkü. başka. Bir tabii. bakıyorsunuz birdenbire. Evet. Ama İstanbul işte bizim <gülüyor> o silüette gördüğümüz İstanbul değil. <gülüyor> Muazzam büyük bir şey. Evet. Yani İstanbul'u görebilmek ancak Uzay fotoğrafları da... <gülüyor> <gülüyor> Doğru Ülkün veya olabilir. özel pencerelere gitmek gerekiyor. Evet, evet, Bizim <gülüyor> eski e, açık radyoda olduğu gibi evet. açtığınız zaman bir bakıyorsunuz. Evet. Tamamen eski bir e, yapıyla karşılaşıyorsunuz. Evet, evet. evet e, bir takım varsayımlarınız var. Bu senaryo diyelim, eski alışkanlık benimki. ...bir takım varsayımlarınız var ve sonuç olarak o varsayımlardan hareket ediyorsunuz. İşte depremin büyüklüğü, depremin gerçekleşeceği yer vesaire ve tabii ki nüfusu dikkate alıyorsunuz. Bu varsayımlar konusunda da biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Mesela neleri dikkate alıyorsunuz ve neleri dikkate almıyorsunuz? Neleri dikkate alıyoruz? Aldığımız, kabul ettiğimiz bütün senaryolar... 1999 kırı ile doğuda, batıda 1912 kırı arasında kalan ve evet. herkesin işte deprem beklentisi Marmara'nın bölge, orta bölgesi. Marmara'nın orta bölgesi. Bu alanda oluşabilmesi muhtemel bazı senaryo kabulleri yapıyoruz. Şimdi senaryo depremi dediğimiz ve ortalamayı ifade ettiğini düşündüğümüz deprem aslında bu kırın tümden kırıldığın yani bu bölümün toplam kırıldığını ve buna bağlı bir depremi kabul ediyor. Fakat bu e, azalım ilişkileri ya da işte farklı hareketi yer tahmin. hareketi tahmin e, yöntemleriyle. yöntemleriyle bulduğumuz bir şey. <gülüyor> e, deprem yer hareketi dağılımı. Ama onun dışında bazı senaryolar kabul ediyoruz. O da şöyle iki tane bizim kabul ettiğimiz e, segment var. Fay parçası var. Bunlardan bir tanesi Orta Marmara segmenti. Diğeri de Adalar segmenti. Bu iki segment üzerinde tek başına oluşabilecek bir takım senaryolarımız var. Yahut bunların ikisini birden içeren ve ikisinin birden yani bu iki segmentin üzerinde meydana gelmiş... ...deprem senaryoları kabulüyle bir takım senaryo ve dağılımları üretiyoruz. Evet. Bir de e, yırtılmanın yönü bizim için önemli. Hmm. Bu çünkü yer hareketini çok değiştiriyor. Ya hareketi evet. dağılımını değiştirdiği için de hasarları ve kayıp dağılımlarını etkiliyor... Ee, yırtılma yönü derken örneğin işte batıdan başlayıp doğuya doğru mu yırtılıyor? Doğudan başlayıp batıya doğru mu gidiyor? Ya da ortadan başlayıp bir segment düşünün bir pay parçası düşünün. Bunun ortasından başlayıp doğuya ve batıya da iki yöne mi gidiyor? Doğu-batı diyorum çünkü bizi ilgilendiren fay yaklaşık olarak doğu-batı ekseninde olduğu için öyle kullanıyorum evet, ama evet. hani o, bunlar da önemli farklılıklar ...yarattığını görüyoruz. Yani yani biz bunların ne hepsinin kadar... bir arada dikkate alınmış olması... ...tabii aslında çalışmanın... ...çok kapsamlı olduğunu... ...gösteriyor, değil mi? Evet, bayağı uğraştık. Evet. Hayır, yani... ...yani basit bir... ...yani çok kaba bir... ...tahminle başlamıyorsunuz. Bir, bir sürü olasılığı, dikkate... ...biraz önce belirttiğiniz Hı. olasılıkların hepsini... ...dikkate alıyorsunuz. Ama o da çok enteresan bir şey, enteresan bir şey değil belki... ...durum öyle... Hepimiz zannediyoruz ki mesela 50.000 bin bina arası hasar görecek. Farz edin bir sayı ortaya çıkıyor. Ama bu farklı senaryoların hepsini göz önüne aldığınız zaman aradaki açılma, farklılaşma o kadar büyük ki. Tabii. Yani bin ila, elli yani bin belki bir sayı ama şimdi bu sayıları ezberden söylüyorum. Yani aynı kategoride aynı hasar iki bin ila 80 bin arasında hepsi de gerçek, hepsi. Her bir senaryoda çok farklı sonuçlar oluyor. Her biri de olabilir. Çok farklı, farklı, her biri de farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Hepsi olabilir. Peki sizin kamu oyuna, e, belediyenin de kamu oyunu açıkladığı şey hangi senaryoya karşı geliyor? Ortalama değerler. Ortalama Ortalama değerler evet. açıklanıyor. Evet. Yani onların etrafında altında, üstünde şeylerde pekala mümkün Gayet tabii. tabii. Üstü de mümkün, evet. altı da mümkün. Evet. Çok Ve, ciddi olarak tabii, aldı, çok ciddi olarak üstü mümkün. Tabii, şu anda tabii. biz e, stüdyoda görüyoruz koskocaman bir rapor söz konusu. Kaç sayfa olduğunu bilmiyorum ama. Evet. <gülüyor> evet. Yani e, bütün bu ihtimalleri göz önünde bulunduruyor ama e, hepsi de ihtimal. Tabii, tabii. Tabii. Evet. Efendim depremin işte kötü tarafı yani çok belirsizlik içermesi. Her şey ile baştan sona belirsizlik içermesi. E, depremin kendisi belirsiz. Yarattığı etkiler belirsiz. Vesaire vesaire. E, bu konuların içinde tabii işte biraz önce e, dediği gibi ortalama hepsini belki dikkate alıyoruz ama sonuçta sunma açısından yani bir, bir sonuca varma, varma açısından, açısından belli ortalama değerleri ifade etmekle yetinmek durumunda kalıyoruz. Aslında tamamen probabilistik yani ihtimal hesaplarına dayalı bir yaklaşım zaten oraya doğru gidiyor bütün deprem mühendisliği. Ee, ama tabii bunu ifade edebilmekte çok zor oluyor yani sonuçlarını. Evet. Ee, kolay değil. Şimdi, bir de tabii herhalde önemli olan bu yapıların binaların daha doğrusu hasar görebilirlik ilişkilerinin ne olduğu meselesi. Bu konuda da e, herhalde eee nasıl bir şey yapılıyor? Yani çeşitli tiplere göre anladığım kadarıyla yani envanterde esas aldığınız sınıflandırmalara göre her bir sınıf binanın için diyelim ki efendim 1980 ile 2000 yılı arasında yapılmış işte, atıyorum 3 ile 5 katlı yapıların, beton yapıların hasar görebilirlik ilişkileri var elinizde değil mi? Bunları evet. bir şekilde elde etmişsiniz. Bunlar da bir takım özel çalışmalara bağlı olarak tabii zaten elde ediliyor. Evet. Sanıyorum bunlar da değil mi? Bunlar da sonuçları etkilemesi bakımından çok önemli çalışmalar olduğunu ifade edebiliriz evet. değil mi? Tabii, şüphesiz. İşte bütün bahsettiğim yapım yılına, yapım, yapı tipine ve de kat sayısına göre bir takım gruplarımız var. Bunların her biri için bir takım hasar görebilirlik fonksiyonlarımız var. Denklemlerimiz var Bunların bir kısmı ampirik Bir kısmı analitik evet. Bir kısmı da Bilgiye göre konuda deneyimli kişilerin yaklaşımlarıyla Oluşturulmuş Veya değiştirilmiş bir takım Fonksiyonlar bunlar Ve bunların hepsi bizim Yapı stoğumuza özgü evet. Bu çalışmada Kapsamında bu çalışma için yeni fonksiyonlar Üretmedik yani. ...var olanları kullandık. Bunların bir kısmı... ...geçmiş çalışmalarda kullanılanlar... ...bir kısmı da son 10 senede yapılmış... ...geliştirilmiş... ...ve bu çalışmaya uygun olanları... ...aralarından bu çalışmaya uygun olanları... ...seçtiğimiz bir takım... E, ...fonksiyonlar diyelim. Bunların tabii ki kendi... ...bunların kendi e, belirsizlikleri de var. tabii. Yani tabii. bizim burada... ...bu çalışmada aslında bu raporda... ...sunduğumuz belirsizlikler... ...sadece yer hareketinin dağılımına... ...bağlı belirsizlikler... ...biz kırılganlık fonksiyonlarının içerdiği belirsizlikleri burada kapsamadık. Evet. O da yapılmalıydı belki. Onlar, on, onlar da ayrı bir hikaye tabii O yani. ayrı bir hikaye. Fakat diğer taraftan bu fonksiyonlar literatürde yer aldığı kadarıyla... ...kendi içindeki belirsizlikler verilmiyor. Evet. Ya da çok bir kısmında veriliyor. Evet. Ama diğer taraftan da bizim hani kendi izlenimimiz... ...bu konudaki deneyimlerimizden... ...ya hareketi sanırım en çok etkileyen faktör. Tabii Tabii, evet yani bunların hani belli sınırı çalışmalarımız oldu örneğin bir fonksiyonu binanın çok çeşitli özellikleri işte malzeme özellikleri geometrideki belirsizlikler vesaire bunlar kırılganlık fonksiyonlarında belli belirsizlik yaratıyor evet. ama yer hareketine kıyasla bunlar yer çok öne çıkıyor öne evet, çıkıyor ağırlık Kesinlikle. olarak yani daha, büyüklük daha. ve e, dağılımı yönü. dağılımı yer hareketinin dağılımı. dağılımı yaratacağı yer hareketinin yani bizim hissettiğimiz aslında depremden uzak bir noktada olsak da hissettiğimiz, hissettiğimiz yer, yer hareketiindeki evet. e, belirsizlik çok büyük oluyor. Evet. Hem ta, ger, yani gerçekleşmesinde belirsizlik var, hem de tahmininde de belirsizlik var dolayısıyla. Evet. Şimdi bu orta bölge dediğimiz zaman Marmara'nın orta bölgesi dediğimiz zaman buradaki fayın kırılmasının sadece İstanbul'a değil, İstanbul dışında Marmara'ya kıyı kentlerde de bir etkisi Kesinlikle. olacağı açık. O bu raporunuzda dikkate Alınmış noktalardan birisi midir yoksa sadece İstanbul üzerine e, yapılmış bir çalışma mı? Biz olurdu? sadece İstanbul belediye sınırlarını. Evet. Çalışma konumuz bu. Çünkü e, tüm... çünkü bir de verilere ulaşmak o, açısından da çok zor olurdu. Orman başka bir, bir çalışma. Ve zaten biz onu sonuçlarda ya da yönetici özetinde birkaç yerde belirttik. Yani evet. burada yer alan bütün sayılar, bütün tahminler sadece İstanbul içindir. Tabii. Komşu şehirlerde Tekirdağ'da, Kocaeli'nde, Yalova'da muhakkak bir takım etkileri olacak Marmara depreminin. O onlarla ilgili hiçbir tahmin kapsamıyor. Evet. 99 sonrası e, yapılmış binalarla ilgili e, şeyin varsayımınız ne rapora göre? Ee, Çünkü bu çok tartışmalı bir konu biliyorsunuz. Yeni Türkiye'de. binalar. Bizim evet, yeni binalar yani, dediğimiz meslekte. Evet. evet. <gülüyor> Ee, bunlarla ilgili bir takım yeni üretilmiş e, kırılganlık fonksiyonlarını kullandık. Ama ve yani bizim yine meslekte arkadaşlar arasında kabul edilen bu yeni binaların e, eski binalara göre çok daha işte sağlam olduğu, daha iyi performans göstereceği konusunda bir ortak görüş var. Ortalamalarda bu doğru. Fakat çok da güvenilir değil. Yani biz yeni binaların, yani deneyimimizden çeşitli komisyonlardan ortaya çıkan riskli bina istatistiklerinden biliyoruz ki yeni binalar hiç de bizim düşündüğümüz gibi sağlam, as asasaa görebilir olmayabilir ve büyük hasar alabilirler. Evet. Evet, bu konuda da belirsizlik var yani. Çok aslında. büyük belirsizlik. Var. Ee, yani şunu söyleyelim. 2000'li yıllardan sonra işte tamam şartnamenin değişmesi, işte hazır beton teknolojisinin yaygınlaşması ve işte ...daha mühendislik hizmetlerinin... ...nispeten daha geliştirilmesiyle... ...daha kaliteli binalar elde ettik... ...ama bunun... ...bunun geçerli olmadığı alanlar da var... ...çünkü İstanbul o kadar geniş bir şey ki... ...yani mühendislik hizmeti... ...doğrudur mühendislik hizmeti almadan... ...yapılmış binaların oranını pek bilmiyoruz... ...yani yay şeyini de bilmiyoruz... ...bu konuda çok belirsizlik var... ...yani İstanbul'da evet... ...çok iyi binalar yapılıyor... ...ama kötü binalar da yapılıyor... ...halen de yapılıyor... Evet. ...yani... Bunu tabi e, bunun ayrımını e, ortaya koymak çok çok zor bir şey yani e, e, e, ama bunun en azından sizin sorunuz da çok e, şey geçerli bunun da bilinmesi lazım yani burada belli Aynen. kabullerin yapıldığında e, ifade önemli lazım. bir risk unsuru olduğunu gayet yani bu, aslında bu konu tabi e, yani ben e, çok e, geniş kapsamlı bir konu ve bu konun aslında belki sürekli olarak ve çok daha ayrıntılı olarak ele alınması lazım. Kesinlikle. Yani şu yani evet. yaptığınızı küçümsediğim anlamını çıkarmayın lütfen. Tabii çok daha bütün bu belirsizlikleri etkisini minimuma indirecek kadar şekilde daha detaylı çalışmalara ihtiyaç var. Örneğin kırılganlık evet. fonksiyonları üzerine çalışan evet. arkadaşların bence yeni binalara, 2000 sonrası binalara evet. konsantre olmaları, o konuda çalışmalar yapmaları, böyle fonksiyonları üretmeleri bence son derece önemli. <gülüyor> Maalesef bu binaların nasıl olduğunu gösteren en büyük test bir deprem oluyor. Evet. evet maalesef evet, evet. evet şu anda evet. öyle bir veri yok aslında evet ee, şimdi bir daha önceki çalışmalarda benim e, bilgim dahilinde söylüyorum bu nüfusla ilgili e, çalışmalar ve e, gece gündüz nüfusuna bağlı olarak işte kayıplar konusunda herhalde çok fazla e, bilgi yoktu daha önceki çalışmalarda sanıyorum bu çalışmada siz özellikle bu o, alanda e, önemli bilgiler ürettiniz. Şöyle, gündüz nüfusu dağılımını tahmin etmeye çalıştık İstanbul'da. Bunu da nasıl yaptık? Daha önce elimizde bu veri yoktu, bu yeni envanterle oldu. Binaların kullanım türü, dolayısıyla yani konut türü binalar mıdır, iş yeri türü müdür, karma mıdır, evet. e, okul, hastane vesaire gibi bizim elimizdeki bina envanterinde mümkün mertebede iyi bir şekilde bu veriler de vardı. Dolayısıyla evet. bir takım... Raporlardan e, örneğin hastanelerde kaç kişi olabilir veya okullarda kaç öğrenci var İstanbul'da? Kamu Gibi bir takım e, mevcut raporlardan bilgiler derleyerek veya ne kadarı e, endüstride çalışıyor İstanbul nüfusunun, ne kadarı diğer iş türlerinde çalışıyor gibi bilgilerden e, gündüz insanların nerelerde olabileceği konusunda bir hangi tür binalarda olabileceği konusunda bir tahmin yapmaya çalıştık ve... Gece senaryosuna ek olarak bir de gündüz senaryosunda tahmin, can kaybı, bina, bina hasarları aynı tabii fakat binalarda bulunan insanların sayıları değiştiği için. Dolayısıyla can kaybı tahminleri de ona göre değişebiliyor. Böyle bir tahmin yapmaya çalıştık. Bu da aslında bu çalışmanın daha önceki çalışmalara göre bir Artısı oldu. Yani can kaybı açısından bakarsak gece ve gündüz depremleri arasında herhalde çok önemli farklılıklar buldunuz. Toplam sayıda olmamakla beraber hmm. dağılımda, dağılımda farklılık dağılımda, oluyor. Dağılımda, dağılımda, dağılımda evet. yani gece ge, konut sürü binalarda gece nüfusunda çok evet. daha fazla can kaybı olurken gündüz e, tahminlerinde daha çok e, iş yerlerinin i̇ş yoğun olduğu binalarda, okullarda... okullarda evet. e, Sanayi tesislerinde ya, ya da yoğunlaşmış evet. olduğu bölgelerde daha fazla can kaybı olabiliyor. Dağılım derken bazınız nedir? İlçe midir? Ee, e, mahalle yok, biz midir? Biz bir ızgara sisteminde çalışıyoruz aslında. Bu binde beş derece dediğimiz bir ızgara sistemi, 400 metre, 600 metre boyutlarında e, ızgaralarda bina sayılarını ve buna bağlı olarak da nüfusu atıyor. Deprem atıyormuş. yer hareketi Tabii de orada hareketi aslında. Bunlar böyle küçük pikseller gibi diye düşünelim. Değil evet. Mi? Evet. evet. Oldukça Kü küçük. 400 metre, evet. 600 metre. Hı hı. Bu, her bir pikselde, her bir küçük hücrede diyelim, ...deprem farklı olabiliyor. Depremin etkisini ayrıca hesaplıyorlar zaten. Aslında e oradaki, bir avantaj da İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce yaptığı zemin dağılım... ...yani zemin, zemin koşulları, koşulları belli. belliydi. Gene evet. aynı Çok hücrelerde. Değil. Dolayısıyla yer hareketi tahminlerinde o zemin etkilerini de mümkün evet. mertebe yansıtmış oluyoruz. Ve bütün hasar ve can kaybı tahminlerinde o hücreler için yapıyoruz. evet. Müziğimizi yani, dinleyelim mi hocam? Çok iyi olur, İkinci evet. bölüme geçelim. E, mü, mü, müziğimizi kim e, prezente edecek? E, efendim müziğimiz bir kere İngiltere'den geldi. <gülüyor> e, Eser hocamızın oğlu e, bize e, ne çalmamız gerektiğini bildirdi, değil mi hocam? Ne çalıyoruz şimdi? Evet. Tool'dan bir parça çalıyoruz. Onların en son albümü çok nadir albüm yaparlarmış. En son albümünden bir parça. Lateralas galiba. <gülüyor> evet. Okuyabildiğim kadarıyla. <gülüyor> evet. Dinliyoruz efendim. Evet Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümüne başlayacağız. Ama öncelikle bu müziği bize gönderen Ulga'za teşekkürlerimizi e, iletiyoruz. 9,5 dakikalık bir e, parça olduğu için e, müziği e, yeniden ikinci bölüme girmeden önce biraz alta indirerek e, programımıza devam ediyoruz. Evet Ilgaz çok teşekkürler sağol. Evet. Efendim şimdi bugün e, Profesör Doktor Eser Çaktı ve e, Doktor Öğretim Üyesi Karin Şeşetyan ile birlikteyiz ve İstanbul için deprem kayıp, kayıp tahminlerinin güncellenmesi çalışmalarını birinci bölümde konuştuk. Ama ben gene e, bu konuya ilişkin bir soru sormak istiyorum hocam. E, tabii ki. Bu 2002, 2009 ve son olarak da 2017'de başlayıp 2018'in sonunda tamamlamış olduğunuz bu tahmin çalışmalarını karşılaştırdığımız zaman teknolojideki gelişmelerin bir yararı karşılaştınız mı? Ve bu anlamda da önümüzdeki dönemde toplanacak olan birilerle birlikte bu çalışmanın sürdürülebilir hale gelmesi için... Ee, ...ne yapacağız, belediyeden mi talepte bulunmamız lazım yoksa size mi sormamız lazım? Ee, bu iki soruyu sorarak ikinci konumuza geçelim derim. Ee, tabii bu herhangi bir üniversitenin ana bilim dalının tek başına yapacağı bir çalışma değil. Bu yani mutlaka yerel ya da ulusal yönetimler tarafından başlanması, Başarması sürdürülmesi nedir? ve buna ilgin bilgi, bilgi altyapısının, da, veri altyapısının da oluşturulması gereken şeyler. Biz deprem mühendisi, yan bilim dalıyız. Hani deprem hareketinin dağılımı vesaire o konularla ya da kırılganlık fonksiyonlarının, tüm camia olarak kırılganlık fonksiyonlarının üretilmesi konusunda teorik, pratik katkılarda bulunabiliriz. Bunları hesaplayabiliriz. Fakat bu, bununla ilgili ihtiyacın, talebin tabii ki yerel yönetimlerden gelmesi, gelmesi gerekir. Hiç şüphesiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışmalar veri, kalitesi, derinliği dünyanın herhangi bir şehriyle e, rahatlıkla bu ölçülebilir boyu vaziyette e, şu anda. Periyodik olarak yani İstanbul çok dinamik bir yer olduğu için on senede bir zaten... ...pratikte de oraya geliyor... ...bunların yenilenmesi bir ihtiyaç... ...evet... ...tabii buna e, geçmişte yapılmış olan... ...İstanbul için deprem master planını vesaireyi de... ...eklersek... E, ...son derece önemli çalışmalar yapıldı ve... E, ...çok da... E, ...önemli raporlar çıktı... ...ve bu yeni dönemde... ...yani yeni yönetim döneminde de... ...bu çalışmaların artacağını düzenlenmekte olan toplantılardan, çalıştaylardan ve sempozyumlardan anlayabiliyoruz. Burada hemen belirtelim. Bugün ve yarın iklim değişikliği ve su üzerine İstanbul'un su havzaları üzerine oldukça önemli bir toplantı devam ediyor. Sempozyum devam ediyor. Cuma günü de Kanal İstanbul üzerine düzenlenecek olan bir ...yeni çalıştay söz konusu. Evet hocam ikinci... Evet. ...konumuza geçelim mi evet. lütfen? Bu e, deprem hasar... ...kayıplarının... ...deprem kayıplarının tabi... E, ...güncellenmesi konusu belki... E, ...çok daha ayrıntılı olarak... ...konuşulması gereken bir konu ama... ...burada keselim. Ve e, başta da belirttiğimiz gibi... E, ...deprem mühendisi... ...ana bilim dalının... E, katkıda bulunacağı, hatta öncülük edeceği yeni bir projeden söz edelim diye düşündük. Bu da yarının İstanbul'u projesi. Ee, bu konuda yine Esra Hanım'dan bir kısa bilgi rica edelim. Bu ne tür bir projedir? E, amacı nedir? Nasıl gerçekleştirilecektir? Uluslararası bir proje. Biz İstanbul ayağını sürdüreceğiz ama İngiltere kaynaklı fonlanan e, ...dünyadaki dört tane şehir üzerine... ...odaklanan bir proje. Yarının kentleri aslında. Evet. Yani projenin en üst... E, ...mottosu diyelim. Yarının evet. kentleri. Yarının İstanbul'u bunlardan bir tanesi. Yarının Nairobi'si diyebilirsiniz. Yarının Katmandu'su ve yarının Kito'su da diğer dört şehir. Dört tane şehir Hangi aslında. kriterle seçildi bu dört şehir? Um, zor bir soru. E, çok somut, şöyle seçildi evet. ...her birinin farklı doğal afetlere maruz hmm. kalması. Aa, Örneğin, o çok önemli. Tabii evet. mesela deprem hepsinin ortak şeyi değil. Ortak evet. doğal afeti değil. Evet. İstanbul için çok önemli, evet. Katmandu için çok önemli... ...ama Nairobi için deprem o kadar önemli değil. Tekli evet. afet değil, çoklu afetlerin değerlendirilmesine hmm. odaklanan, hmm. buna bağlı kentsel direncin iyileştirilmesine odaklanan... Kriz yönetimine değil, e, onun öncesinde özellikle yeni kentsel alanlarda e, az gelirli, düşük gelirli grupların afetlerden afetlere karşı direncinin arttırılmasına yönelik bir takım modeller, e, teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan bir Bu çok bir önemli. Bakın burada bir ayrım yapıyorsunuz. Düşük gerili gruplara bir ağırlık veriyorsunuz. Evet. Bu projenin bir şeyi genel özelliği herhalde. Proje, çağrının, çağrının özelliklerinden bir tanesi. Evet. Evet. Tabii yani İstanbul bu dört şehir içinde e, en ekonomik olarak en gelişmiş. Hı hı. Deprem bilgisi açısından da, teknoloji açısından da bilimsel açıdan da en ilerlemiş evet. kendi. Yani o bakımdan hani Nairobi'ye göre, Kito'ya göre, Katmandu'ya göre her açıdan ...hem üniversiteler olarak hem diğer kurumlar olarak çok daha iyi durumdayız bizler. Evet. Ee, ama buna karşılık yapılan çalışmalarda da eksik kalan bazı yönler vardı. Biz İstanbul'da onu tamamlamaya çalışacağız ama İstanbul için deprem odaklı olarak... ...geliştireceğimiz ama ondan sonra örneğin sel afetini eklemeye çalışacağız. Hmm. İstanbul için geliştirdiğimiz modeller, çalışmalar başka kentlerde uygulanacak. Örneğin biz... E, ...deprem modelimizi diyelim... ...Katmandu'da uygulayacağız... ...Katmandu, sele çok maruz... ...veya selafetinden çok etkilenen bir şey... ...bir şehir, başka bir grup... ...orası için bir model geliştirecek... ...ondan sonra bu iki şehir birbirlerini takip edip... ...model değiştirecekler... Projenin Aa güzel, proje yani etkileşim olacak yani şehirler <gülüyor> Et, arasında... Evet, etkileşim evet. en önemli... Çok güzel... ...faktörlerin, evet. unsurlarından bir tanesi... Evet. Ee, ne kadar sürecek proje? Proje aslında toplamda beş senelik... Evet... Bunun e, altı ayına bir süresi var yani. Evet. evet. Fakat iki fazla yapılacak. Ee, birinci faz iki buçuk sene, 2021'in Ağustosuna kadar devam edecek. Ee, bizim şu andaki planlarımız işte 2021 Ağustosuna kadar yapılmış bir çalışma planımız var. Bu, yani bu sürede elde edilmiş bütün şehirlerde yapılmış çalışmaları ortaya çıkacak sonuçlara göre ikinci faz planlanacak. Evet, yani orada da bir karşılaştırma yapılacak. Biraz önce dediğiniz gibi herhalde değil mi? İstanbul'un sen konusunda e, evet. bir araya gelmiş Ya da bizde eksik kalanlar ya da bizim eksikliğini geliştirilebilirliğini hissettiğimiz konular ikinci fazla modellenecek. Planlanacak. Evet. E, proje ortakları da e, evet. oldukça geniş ve önemli. Tabii e, kandilli ...işin başında... ...ve Eser... E, ...hocamız... E, ...iki... ...ne diyoruz buna... ...hemen şimdi bakayım... ...araştırma lideri, şehir araştırma lideri Eser Çaktı... E, ...İngiltere koordinatörü de... ...Tiziana Rosetto... ...evet yani şöyle... ...her bir şehir için bir çalışma grubu... ...var aslında... Evet. ...İstanbul üzerine yapılacak... Çalışmaların koordinasyonu deprem mühendisliği ana bilim dalında İstanbul Kent Ofisi diye tanımlanan evet. İstanbul'a ilgili çalışmalar bizim koordinasyonumuzda yürüyecek. Biz bu konuda, yani bu İstanbul hakkında çalışacak bütün İngiltere'den arkadaşlarımız var. Türkiye'den çeşitli üniversiteler var. Belediyenin katkısı Büyükşe İstanbul önemli İstanbul Büyükşehir olacak. Belediyesi çok çok önemli. Onların evet. çok büyük katkısı olacak her alanda. DASK var, AFAD var, evet. e, ODTÜ var ve TED, TED Üniversitesi, TED Üniversitesi evet. var. E, UCL var İngiltere'den. İngiltere'den. E, Kings Den. College evet. var. Evet. ...University of Edinburgh var vesaire... ...oldukça büyük bir grup sadece fizik... ...yani yer bilimciler... ...ve mühendisler değil, sosyal bilimciler... ...de ağırlıklı olarak... Projede, yani ...ekonomistler... ...psikologlar... ...vesaire onlar özellikle... ...sosyal hasar görebilirlik... ...veya kentleşmenin... ...kentsel... ...dönüşüm... ...unsurlarının bütün bu... ...şehirle ilgili gelişmelerde... ...ki problemleri anlamaya çalışacaklar. Evet. Örneğin Fikirtepe'de çalışacaklar ama İstanbul'da yürüyen çeşitli e, alanlar var kentsel dönüşüm alanları var. Karşılaştırmalı bir takım çalışmalar yapacaklar. Evet, pilot çalışmalar. Pilot çocuklar. çalışmalar. Evet, evet. Evet. Birinci pilot bölge ...Fikirtepe. Ee, biraz da tarlabaşı olacak sanırım onları konuşuyoruz tam belirlendi evet, Dönüşüm de. alanları. Dönüşüm alanları. Evet. Ee, diğer bölgede... E, avcılar ile işte Tekirdağ uzanan kıyı şeridi diyelim. Burada kentsel gelişimin o tarafa doğru devamını bekleniyor. Yani o tarafa doğru geliştiğini evet, görüyoruz. Gelişti, evet. Yani Silivri'yi vesaireyi vesaire. kast evet, evet evet o tarafta. Bir de tabii onun iyi tarafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu ana kadar yaptığı çalışmalar Asya ve Avrupa bölümlerini kapsıyordu. O tarafta yapılmış bir çalışma yok. Evet. evet. Yani burada elde edilecek verilerin o çalışmayı da e, destekleyeceğini katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Evet. Evet. Ee, bu oh, iki buçuk yıl dediniz bu iki buçuk yılda e, özellikle belirtmiş olduğunuz ilçeler demeyelim artık avcılar ilçe ama e, onun dışında e, mekanları da e, oldukça detaylı bir şekilde inceleyeceksiniz herhalde bu incelemenin sınırları içine girenler nelerdir işte dönüşüm alanları olduğunu biliyoruz özellikle fikirtepe'de çok da ciddi mağduriyetlere yol açan bir süreç yaşandığını da biliyoruz ama siz buralarda esas olarak nelere ...bakacaksınız, neyi tespit etmeye çalışacaksınız? Bu süreçle ilgili yaşanan problemler... ...örneğin bizim tema bir dediğimiz... ...işte ekonomistlerin, sosyal bilimcilerin... ...psikologların, şey, plancılarının çalıştığı... Sosyologların... Evet. E, çalıştığı konular onlar olacak. Evet. E, Fikirtepe çok çalışılmış bir yer... ...fakat yani çok, üzerine çok rapor var... ...bu bizim için bir avantaj... Ee, onun üzerine ve bitmeyen bir, bir süreç ve oradası çok çalışılmış olması sıkıcı bile kılabiliyor bazen ama çok önemli bir örnek. Çünkü e, ilan edilen farklı dönüşüm alanları var orada aynı problemlerin tekrarlanmaması gerekiyor. Orada birinci bölgede Fikirtepe'de yapılacak tanımlamalar için ikinci bölge ya da diğer bölgeler için ikinci bölge demeyeyim de diğer bölgeler için önemli ve bilgilerle... Çözümlere belki bir takım çözüm önerilerine özellikle değil evet tabi tabi evet. bizim için önemli olan o tabi çözüm önerilerini tek başına ortaya komak bir şey aramıyor bizim için önemli olan e, projede çeşitli konularda yapılacak geliştirilecek çözümlerin e, paydaşlar tarafından benimsenmesi ve karar mekanizmalarına entegre edilmesi aslında projenin bence önemli bölümü bu olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin belki yerel belediyelerinin bu konu ve şehircilik Bakanlığı'nın yani tarafların diyelim paydaş gelmesini çok sevmiyorum ama tarafların diyelim konuya muhatap olanların katkısı izlemesi bizim için çok önemli bunu sağlamaya çalışacağız aslında. Evet, e, şimdi e, tabii ki Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra önümüzdeki döneme ilişkin e, İstanbul'daki deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili olarak bir sürü önlemin alınması gerekiyor. E bunlar da hep işte konutlarla ve binalarla ilgili olacak. Biz ilk e, kentsel dönüşüm kanunu çıktığı zaman çok umutlanmıştık. Yani programda hatta birkaç kere de bahsetti fakat sonrası tabii ki... ...çok kötü gelişti... ...o anlamda hem... ...avcılar hem de... ...Fikirtepe... ...son derece önemli örnekler... ...buradan çıkarılan dersleri de herhalde... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...diğer alanlarda... ...yürütülecek... ...gerçekten kentsel dönüşüm... ...projelerine de... ...bir bilgi kaynağı olarak... ...aktaracaktır diye... ...varsayıyoruz değil mi hocam... Bu konuda soracağımız başka bir şey var mı? Aslında bu e, çalışmayı da biz e, etap etap izlemek isteriz. Evet. İlerde ee, belki e, proje geliştikçe Ser Hanımı ve arkadaşlarını e, tekrar davet edip bu projenin gelişimiyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi evet. bu bir bir introduction bir giriş yaptık konuyu e, konu çok taze bir konu daha zaten çok, evet. e, henüz. Oluşturulma aşamasında bir proje. İzin verirseniz programa kaç dakikamız kaldı bilmiyorum ama başta sözünü ettiğimiz bir ee, iki dakikamız iki, iki var. Dakika i̇ki dakika, dakika i̇ki o zaman olsun. biraz pek olmayacak herhalde. Sadece bahsedelim. Ee, Ayasofya ile evet. ilgili senelerdir ne yapıyorsunuz hocam? Ayasofya ile ilgili senelerdir kesintisiz olarak yaptığımız bizim ana bilim dalı olarak en önemli çalışma izleme. Evet. Ayasofya yapısının çeşitli noktalarında deprem izleme sistemlerimiz var. Ee, sürekli olarak cihazlar, alemin, cihazlar var, cihazlar evet. var. Onlarla ilgili e, oradan gelen verilerin değerlendirilmesi ve deprem davranışının anlaş, anlaşılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var. ...ama onun dışında modelleme... Epey, ...epey çalışma yapıldı değil mi? Çok çok ben hani siz iki dakika falan... De, evet. ...deyince direkt aklıma o <gülüyor> bu geldi. Da, bu tabii. da ayrı bir program ee, bulmuş evet. sadece. aslında. Bu yani, tabii yani <gülüyor> e, Hem e, kültürel varlıkları koruma açısından... Evet. ...hem yıllardır ayakta duran... ...gerçi eski depremlerden... Et, ...etkilenmiş bir yapıdan bahsediyoruz ama... ...aynı zamanda da... ...gelişmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani e, yüzyıllar içinde... E, farklılık da... Gerçekten bu konuyu ha, özel olarak almakta fayda var. Çünkü yani ben e, Kandilli'ye girdiğim tarihten itibaren bu konu gündemde. Ve hiç kesilmedi değil mi? Yani sizin, Hiç kesilmedi. Kesintisiz. Hiç, sizin e, katkılarınız da hiç kesilmedi. E, çok sayıda çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda ben e, e, çok e, kabaca biliyorum. Çok e, önemli bulgulara da ulaşıldı. Aslında dünya çapında bir olay. Yani bu, bu kadar evet. önemli bir e, tarihi yapının bu denli ayrıntılı incelemesi hem bilimsel bakımdan hem tarihsel bakımdan çok önemli. Ve siz bunu Kandilli'de de bilgisayarlarda izleyebilir bir noktadasınız, değil mi? Evet. Evet. evet. Yani şöyle izleyip deprem mühendisi, ana bilim oradaki sistemden kaydedilen veriler bizim laboratuvarlarımıza akıyor. Akıyor. Gelen veri çeşitli tezler kapsamında çalışmalar kapsamında incelenip yapısal değerlendirme yapılıyor. Davranış değerlendirmesi yapılıyor. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz Eser Hocam. Hem size e, hem de e, Karin Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Programımızı süratle bitirdik yine hocam. Evet. Görüyorsunuz. Ben de arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok uzun zamandır planladığımız bir e, programda e, Ama dediğimiz gibi e, biraz önce de sözünü ettiğimiz özel konularda ayrı programlar ...yapma sözünü alalım arkadaşlar. <gülüyor> ee, Biz teşekkür ederiz. Biz evet. teşekkür ederiz. Sağ evet aynı zamanda belediyeden de bir e, talebimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de... E, ...hızla bu raporun sonuçlarını... E, ...kamuoyu ile paylaşsınlar değil mi hocam? İstanbul için deprem kayıp tahminlerinin... ...güncellenmesi çalışmaları başlıklı... ...raporu e, paylaşmalarını bekliyoruz. Evet. Evet. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Profesör Doktor Eser Çaktı idi. E, hocamız Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda aynı bölümden öğretim üyesi Doktor Karin da ikinci konuğumuzdu. Kendileriyle İstanbul için deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi çalışmaları ve yarının İstanbul'u projesini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler